ünzile fihi Kur'an öyle bir Ramazan ayı ki şehr Ramazan Ramazan ayı elledi öyle bir ay ki ünzile fihi el Kur'anı o ayda Kur'an indirildi yani şu mevsime bak ne kadar güzel dediğimizde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 akşamda misafirlikler filan olarak değerlendiriyoruz. Ashab-ı kiramın 8 e, sene tuttukları Ramazan orucunda bir defa 2 büyük zafer var. Yani 8 Ramazan'dan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e tuttukları 8 Ramazan'dan 2 tanesini yollarda geçirdiler. Birincisi Bedir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 yediğinin iki katı kadar Ramazan'da yemek yiyen insanların sofralarında görebilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'te ki eğlence mantıklı maazallah Ramazan ve eğlence kelimesinin bir araya gelmesi bir afet gerçekten. Bu mantıklı toplantılar da bunu görebiliriz. Her halükarda mümin